156. Mektup Bu mektup yine meyan şeyh müzzem ile yazılmıştır. Ehlullah'ın sohbetinde bulunmasını dilemektedir. Kadızade kalenderle gönderdiğiniz mektup dehniye ulaştı. Elhamdülillah ki fakirlere karşı olan sevginiz çoktur. Buhari'de ve Müslim'den bildirilen kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifine göre onlarla birliktesiniz. Zaman bakımından Receba'yı yaklaştıysa da fakat çok uzak görünmüyor. Farisi'nin dediği gibi. Dost ayrılığı az da olsa az değildir. Gözde kıl parçası da olsa çok görünür. Hak sahiplerinin haklarını yerine getirmek için yapmak istediğiniz şeyleri hemen yapınız. Recep ayına kadar biz de burada kalacağız. Her şeyin doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Her şey onun huzuruna çıkacaktır. Ömrünüzün birkaç gününü dervişlerle birlikte geçirmek için uğraşınız. Kehf suresinin 28. ayetinde mealen, Rablerine sabah akşam dua eden ve ona kavuşmak isteyenlerle birlikte bulun ve sabreyle, onlardan başka bir yere bakma buyuruldu. Bu ayeti kerimede Hak Teala sevgili peygamberine Allah adamlarıyla birlikte bulunmasını emir buyuruyor. Büyüklerden biri buyurdu ki, ilahi dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan seni buldu, seni bulmadıkça onları tanıyamadı. Allah-u bizi ve sizi bu yüksek ve şerefli insanları sevmekle rızıklandırsın. 157. Mektup Bu mektup Hakim Abdül-Vahhab'a yazılmıştır. Allah adamlarının yanına giden kimsenin kendini boş bulundurması lazımdır. Böylece dolu olarak geri döner. Her şeyden önce itikadı düzeltmek lazım olduğum bildirilmektedir. İki kere buraya kadar yoruldunuz. İkisinde de çabuk kalktınız. Sohbetin haklarından birkaçını yerine getirmeye vakit olmadı. Müslümanların bir araya gelmesi ya istifade etmek ya da fayda vermek içindir. Bu ikisinden biri bulunmayan topluluğun hiç kıymeti yoktur. Din büyüklerinin yanına boş olarak gelmelidir ki dolmuş olarak dönülebilsin. Onların acıması ihsanda bulunması için boş olduğunu bildirmek lazımdır. Böylece feyiz ihsan yolu açılır. Dolu gelmek, daha doldurarak dönmek iyi olmaz.'' Çok dolmak, doyduktan sonra daha almak hastalığından başka bir şey yapmaz. İhtiyarsızlık azgınlığa sebep olur. H.C. Nakşibend Hazretleri buyurdu ki, önce hastanın yalvarması lazımdır, sonra gönlü kırık olan ona teveccüh eder. Buyuruluyor ki, teveccühe, ihsana kavuşmak için yalvarmak lazımdır. Böyle olmakla beraber, ilim öğrenmekte olan bir talip gelir, size göndermek için mektup isteyince, onun böyle gelmesini bir hak sayarak, bu hakkı ödemek lazım olduğunu düşündüm. Geçmişteki haklarınızı ve şimdiki hakkı karşılamak için vakit ve hale göre birkaç kelime yazarak gönderiyorum. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Herkesi doğru yola kavuşturacak olan yalnız O'dur. Ey Mesut kardeşim, bize ve size her şeyden önce lazım olan itikadı kitaba ve sünnete uygun olarak düzeltmektir. Doğru yolun alimlerinin Allahu Teala onların çalışmalarına iyi karşılık versin. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlattıklarına ve bildirdiklerine uygun olarak itikad etmek lazım. Çünkü kitaptan ve sünnetten bizim ve sizin anladıklarınızın hiç kıymeti yoktur. Ehl-i sünnet âlimlerinin anladıklarına uymak lazımdır. Bizim anladıklarımız ehl-i sünnet âlimlerinin anladıklarına uymuyorsa hiç kıymeti olmaz. Çünkü her bidat sahibi ve doğru yoldan kayarak delalete düşenler, sapık bilgilerini ve bozuk işlerini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladıklarını ve bu iki kaynaktan çıkardıklarını söylediler. Bu sözleri çok yanlış ve haksızdır. İkinci olarak hepimize lazım olan şey ahkamı ı İslamiye'yi öğrenmektir. Yani helali, haramı, farz ve vacibi öğrenmektir. Üçüncü olarak hepimize lazım olan şey bütün işlerimizi öğrendiklerimize uygun yapmaktır. Dördüncüsü, Kalbin tasfiyesi ve nefsin teskiyesidir ki bu ikisi tasavvuf büyüklerine mahsustur. İtikadı düzeltmekten önce ahkam-ı İslamiye'yi öğrenmenin hiç faydası olmaz. Bu ikisi birlikte düzelmedikçe de ibadetlerin faydası olmaz. Bu üçü birlikte yapılmadıkça teskiye ve tasfiye hiç yapılmaz. Bu dört temel vazife yardımcıları ve tamamlayıcıları ile birlikte yapılmalıdır. Mesela farzlar sünnetleri ile birlikte yapılmalıdır farzların yardımcısı ve tamamlayıcısı sünnetlerdir. Bunlardan biri yapılmadıkça geriye kalan her şey lüzumsuz ve faydasızdır. Böyle lüzumsuz şeylere malayani denir. Hadis-i şerifte, bir kimsenin Müslümanlığının güzelliği, malayani'den kaçması ve lüzumlu şeyleri yapmasıyla anlaşılır buyuruldu. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden yürüyenlere selam olsun. 158. Mektup Bu mektup Şeyh Hamidi i yazılmıştır. Saliklerin yaratılışlarına göre yükseldikleri mertebeleri bildirmektedir. Saliklerin yaratılışlarına göre kemal mertebeleri başka başka olur. Kemal mertebelerinin dereceleri kemiyet yani sayı bakımından veya keyfiyet yani güzellik bakımından veya her iki bakımdan da birbirlerinden ayrılır. Çok kimsenin kemali yani yüksekliği, Tecelli-i Başkalarının kemali, tecelli zatıyladır. Her iki tecellinin de çok çeşitleri vardır. Çeşitler birbirine benzemezler. Bu tecellilere kavuşan kimseler arasında da çok başkalık vardır. Çok kimselerin kemali, kalbin selameti ve ruhun halasıdır. Başkalarının kemali, bu ikisiyle de birlikte sırrın da şuhududur. Bir üçüncü kemal ise, bu üçüyle birlikte hafînin hayretidir. Bir dördüncü Kemal daha vardır ki bu dördüncüyle birlikte ahvanın kavuşmasıyladır. Bunlar Allahu Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük İhsan sahibidir. Bu mertebelerin herhangi birisinde Kemal hasıl olduktan sonra yani geriye inilir yahut o makamda kalınır. Geriye inenler tekmil ve irşat makamına kavuşur. Allah-u Teala'nın kullarına davet için, onlara faydalı olmak için haktan halka dönerler. İkinciler kendilerini kaybeder. insanlardan uzak yaşar. Geçmişte ve gelecekte selamette olunuz. Alimin bir nazarı bulunmaz hazinedir. Bir sohbeti yıllarca bitmez kütüphanedir. 159. Mektup Bu mektup Şerafettin Hüseyin'in i Bedahşi'ye yazılmıştır. Merhum babası için sabır dilemektedir. Başa gelen belaları, sıkıntılar, her ne kadar acı ve üzücü görünse de batına yani kalbe, ruha tatlı gelmektedir. Çünkü bedenle ruh birbirinin zıttı tersidir. Birine acı gelen ötekine tatlı olmaktadır. Yaratılışta duygusuz olan bu ikisinin ters olduğunu ve hallerini, özelliklerini ayıramaz. Böyle kimseleri hesaba katmıyoruz. Bu sözlerimizi onlar için bildirmiyoruz. Araf suresinin 178. ayetinde mealen, Onlar hayvanlar gibidir. Daha da aşağıdır buyuruluyor. Farisi'nin dediği gibi. Kendinden haberi olmayan kimse, nerede kaldı başka şeyleri bile. Bir kimsenin ruhu alçalarak beden mertebesine yerleşse ve alemi emri aileme halkına bağlansa, bu ince bilgileri nasıl anlayabilir? Ruhu kendi makamına çıkmadıkça, âlemi emri, âlemi halkından ayrılmadıkça bu marifetlerin güzelliğini nasıl görebilir? Bu nimete kavuşmak için eceli müsemma gelmeden önce ölüme kavuşmak lazımdır. Tarikat büyükleri bu ölüme fena adını vermiştir. Farisi'nin dediği gibi, ''Toprak ol toprak ki gül bitsin sende, topraktan başka yok kavuşan güle.'' Ölüm gelmeden önce ölmeyen kimseyi derti bilmelidir ona geçmiş olsun demelidir. İyilikle de tanınmış olan ve emri maruf ve nehyi münker ibadetini elden bırakmayan kıymetli babanızın ölüm haberi Müslümanları çok üzdü. Hepimiz Allah için yaratıldık ve hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Siz oğlumun sabrederek bizden önce gidenlere sadaka ve duayla ve istiğfar ederek yardım etmeli, imdatlarına yetişmelisiniz. Çünkü dirilerin yardımına ölülerin çok ihtiyacı vardır. Adîsi Şerif'te şöyle buyurulmuştur: Ölü suda boğulmak üzere olan biri gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşından gelecek olan bir duayı hep beklemektedir. Ona bir dua gelince dünyaya ve dünyada olanların hepsine kavuşmaktan daha çok sevinir. Allahu Teala yeryüzünde onların duaları yardımıyla kabirde olanlara dağlar gibi rahmet gönderir. Dirilerin ölülere olan hediyesi onlar için istiğfar etmektir. Nasihatlerin sonuncusu hep zikir yapmak ve de Allahu Teala'yı düşünmektir. Çünkü elimizde bulunan zaman çok azdır. Bunu en lüzumlu yerde kullanmak lazımdır ve selam. 160. mektup. Bu mektup kölelerin en aşağısı olan bu fakire. Yani mektubatın birinci cüzünü toplamakla şereflenen Yar Muhammed, cedidi i badahşi Talkaniye yazılmıştır. Tasavvuf büyüklerinin üç türlü olduğu ve her birinin halleri bildirilmektedir. Tasavvuf büyükleri üç türlüdür. Birincisine göre alem yani bütün varlıktır. Allahu Teala'nın yaratmasıyla dışarıda vardır. Âlemde bulunan her şeyin özelliklerini de Allahu Teala yaratmıştır. İnsanları cisim olarak bilirler madde olarak bilirler. Bu cismi de Allahu Teala yaratmıştır derler. Yokluk denizine öyle dalmışlardır ki ne alemden haberi vardır ne de kendilerinden haberleri vardır. Başkasının elbisesini giymiş kimseye benzerler. Bu elbisenin kendilerinin olmayıp başkasının olduğunu bilirler. Böyle bilmeleri o kadar artar ki elbiseyi sahibinde bilirler. Kendilerini çıplak sanırlar. Böyle bir kimse şuursuzluk halinden kurtulup sal şuurlu hale getirilirse yani fenadan sonra bekayla şereflendirilirse, elbiseyi kendi üzerinde görür. Fakat başkasının olduğunu iyi bilir. Çünkü önce fena, şimdi bilgiyle birliktedir. Elbiseye tutulmasının bağlılığı hiç kalmamıştır. Bunun gibi kendi üstünlüklerini, iyiliklerini elbise gibi başkasının bilirler. Fakat bu elbiseyi vehimde, hayalde bilirler. Dışarıda elbise yoktur. Kendilerini çıplak sanırlar. Böyle görüşleri öyle çoğalır ki vehimdeki elbiseyi de atarlar. Kendilerini çıplak bulurlar. Sekirden kurtulup sahva gelince vehimdeki elbiseyi de yanlarında bulundururlar. Fakat birinci şahsın fenası tamdır. Bundan hasıl olan bekası da daha olgundur. Bunu inşallah-u Teala daha sonra açıklayacağız. Bu büyükler ehl sünnet vel cemaat alimlerinin kitabından ve sünnetlerden çıkardıkları ve söz birliğiyle bildirdikleri iman bilgilerinin hepsine öylece inanırlar. Kelam alimleriyle bunların arasında hiçbir ayrılık yoktur. Kelam alimleri bu bilgileri öğrenerek ve düşünerek bulmuşlar. Bunlarsa keşfiyle, zevkle anlamışlardır. Bu büyükler alemin Allahu Teala'ya hiçbir bakımdan benzemediği, bağlılığı yoktur derler. Nerede kaldı ki onun kendisidir veya parçasıdır demiş olsunlar. Allahu Teala maliktir, yaratıcıdır. İnsanlarsa onun kullarıdır ve mahluklarıdır derler. Kendilerini hal kaplayınca bu bağlılığı bile unuturlar. Tam fenayla şereflenirler. Cemiyetin zatiyeye kavuşurlar. Sonsuz tecellilere mazhar olurlar. Tasavvuf büyüklerinin ikincisi, aleme Hak-ı Teala'nın zilli, görüntüsü derler. Fakat bunlar da alemin dışarıda mevcut var olduğuna inanırlar. Bu varlık kendi varlıkları değildir, bir görüntü gibi varlıktır derler. Bu varlıklar, Allahu Teala'nın Teâlâ'nın varlığıyla dışarıda mevcuttur derler. İnsanla gölgesi gibidir. Bir insanın gücü yetse, kendi sıfatlarını, özelliklerini, mesela bilgisini, gücünü, iradesini, hatta acı ve tatlı duymasını kendi gölgesine de verebilse, Mesela o gölge ateşe rastasa, acı duysa, aklı olan ve adetlere uyan bir kimse, o gölgenin sahibi acı duydu demez. Üçüncü kısım alimlerin böyle dediklerini aşağıda göreceğiz. Bunun gibi, insanların kötü işlerinin hiçbirine Hak-ı işidir denilmez. Mesela gölge, kendi iseyle hareket etmiş olsa, gölgenin sahibi olan kimse hareket ediyor denilmez. O kimsenin gücüyle, iradesiyle hareket ediyor denilebilir. Böylece mahlukların işini Allah-u Teala yaratmaktadır. Kötü şeyleri yaratmak kötü değildir. Belki kötü şeyleri yapmak ve kasbetmek kötüdür. Tasavvuf büyüklerinin üçüncüsü, vahdet-i vücuda inanırlar. Hariçte yalnız bir şey vardır derler. Bu bir varlık, Ak Teala'nın zatıdır ve kendisidir derler. Alem hariçte yoktur, ilimde vardır derler. Varlıktan hiçbir koku tatmamıştır derler. Bunlar da aleme Hak Teâlâ'nın zelliği bilirler. Fakat bu zıl olan, görüntü olan varlık, his mertebesindedir. Doğrusu dışarıda hiçbir şey yoktur derler. Hak Teâlâ'nın zatında kendi sıfatları ve mahlukların sıfatları vardır bilirler. Bu sıfatların yukarıdan aşağı azalma derecelerini, mertebelerini sayarlar. Her mertebede o bir zatı, o mertebeye uygun özelliklerde de birlikte bilirler. Acıyı, tattıyı duyan hep O'dur. Fakat vehimde, işte var olan bu zıl, gölge gibi perdeler arkasında durmaktadır derler. Bunların sözlerinin akla ve isamiyete uymayan yerleri çoktur. Böyle yerlere cevap vermek için çok sıkıntı çekerler. Bunlar da kavuşmuş ve kavuştukları derecelere göre yükselmiştir. Fakat bunların sözleri, Müslümanların yoldan çıkmalarına sebep olmakta, ilahat ve zındık daha sürüklemektedir. Birinciler en kamil, en tam ve sakatsız ve kitaba sünnete uygundurlar. Sakatsızlıkları ve uygunlukları meydandaysa da olgun ve tamamı olmaları şöyledir ki insanın varlığının birkaç mertebesi çok ilatif ve mandelikten çok uzak olup başlangıca benzemekte oraya tam bağlılığı bulunmaktadır. İnsandaki hafi ve afa böyledir. Bunun için birçokları sırrın fenasına kavuştukları halde bu mertebeleri başlangıcından ayırmamışlar. Böylece la ilah derken bunları yok bilmemişler. Bunları başlangıcıyla karıştırmışlar, birleştirmişler, kendilerini Hak-ı sanmışlar. Dışarda yani ilimde ve vehimde değil, bunların dışında yalnız Hak-ı vardır. Bizim hiç varlığımız yoktur demişlerse de dışarıda çeşitli eserler bulunduğundan ilimde var olduklarını söylemişlerdir. Yine bundandır ki, ayan, yani eşya varlıkla yokluk arasında bir geçittir demişler. Mahlukların varlıklarının mertebelerinden birkaçının başlangıcından başka olmadığını görerek ''Varlıkları lazımdır'' diyemedikleri için varlıkla yokluk arasında geçit olduklarını söylemişlerdir. Böylece mahluklara vaciplikten bir şeye bulaştırmışlardır. Bu şeylerin mahlukların olduğunu fakat isimde ve görünüşte olsa bile vacibe benzediklerini anlamamışlardır. Bu şeyleri başka bilselerdi ve mahlukları vacipten tam ayırsalardı kendilerini hak talâ olarak hiç görmezlerdi. Ailemi hak tailladan ayırırlardı, varlığın bir olduğunu sanmazlardı. Bir kimseden eser vaki kalmadıkça kendinden eser kalmadığını bilse bile kendini hak bilmez. Bu da onun kısa görüşü olmasındandır. İkinci alimler her ne kadar bu mertebeleri başlangıçtan ayrı gördülerse de la ilah ederken yok bildiler. Fakat asıl zilla olan bağlılıklarından dolayı bunların varlıklarının artıklarından bir şey mevcut kaldı. Çünkü. Zillin asla bağlılığı vardır. Zılla asnın başkalığı görüşlerinden kayboldu. Birinci alimler peygamberin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok bağlı oldukları için baylıkların bütün mertebelerini vacipten ayırdılar. Bunların hepsini la ilah ederken yok ettiler. Maluklarına vacipte hiçbir bağlılığını görmediler. Ona hiçbir benzerlikleri yoktur dediler. Kendilerini güçsüz, kuvvetsiz bir kul olmaktan başka bilmediler. Onu kendi sahipleri ve yaratıcıları olarak bildiler. Kendilerini sahip sanmak veya onun gölgesi sanmak bunlara çok ağır gelmektedir. Arap dediği gibi her şeyin sahibine gelenle, toprağa düşenle bu büyükler her şey hak talanın mahlukları bildikleri için severler. Her şey gözlerine sevgili görünür. Mahlukların kendileri gibi işledikleri, Allahu Teala'nın mahluk oldukları için hepsine boyun eğer beğenirler. Hiçbir işi beğenmemezlik etmezler. Tevhidi vücudi sahipleri her şeyi Hak Teâlâ'ya mazhar oldukları için hatta ondan başka olmadıkları için sevdikleri ve boyun büktükleri gibi bu büyükler Hak Teâlâ'nın mahlukları oldukları için sever ve teslim olurlar. Farisi'nin dediği gibi yolların nereden ayrıldıklarını iyi gör. Sevgili az sevilse de ondan başka olmayan şeyin de o kadar sevileceğini herkes bilir. Fakat sevgilinin kullarını, yaptıklarını ve kölelerini sevebilmek için sevgilinin çok sevilmiş olması lazımdır. Bu büyüklerin vilayet makamlarının en sonu olan avdiyet yani kulluk makamında tam payları vardır. Bu seçilmişlerin hallerinin doğru olduğunu gösteren en kuvvetli delil, işaret keşiflerinin hepsinin kitaba ve sünnete ve İslamiyet'in açıkça bildirdiği şeylere tam uygun olmalarıdır. İslamiyetten kıl ucu kadar ayrılmamışlardır. Ey Allah'ımız! Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizleri bu büyükleri sevenlerden ve onlara uyanlardan eyle. Bu satırları yazan derviş önce tevhide diye inanıyordum. Çocukluğundan beri tevhid bilgileri içindeydim. Buna inancım tamdı. O zaman tevhid hallerim de yoktu. Tasavvuf yoluna girince önce tevhid yolu açıldı. Çok zaman bu yolun makamlarında dolaştım. Bu makamlara uygun çok bilgileri dindim tevhid vücudi sahiplerine gelen haller ve çözülmeyen bilgilerin hepsi keşiflerle ve akıf gelen bilgilerle çözüldü. Çok zaman sonra bu dervişi başka bir nispet bağlılık kapladı. Bu nispet kuvvetlenince tevhid bilgileri durdu. Fakat o bilgileri yine beğenmiyordum, inkar ediyordum. Böyle uzunca bir zaman geçti. Sonunda onları beğenmez inanmaz oldum. Bu mertebenin çok aşağı olduğunu ve zıl makamlarına yükselmek lazım geldiğini gösterdiler. Fakat bu imkanım elimde değildi. Bu makamdan ayrılmak istemiyordum. Çünkü tasavvuf büyüklerinin çoğu bu makamda bulunmaktadır. Zıl makamına yükselince kendimi, bütün alemi, zıl, gölge gibi buldum. Yukarıda bildirilen ikinci alimler gibi oldum. Önceki makamdan buraya çıkardıklarını istemedim. Çünkü vahdi de vücudu daha yüksek biliyordum. O makam bana tam uygundu. Büyük bir nimet ve merhamet olarak zıl makamından yukarıya götürdüler. Abdiyyet kulluk makamına ulaştırdılar. Bu makamın daha uygun olduğu görüldü, yüksekliği anlaşıldı. Önceki makamlardan pişman oldum, tevbe ettim. Bu dervişi bu yollardan geçirmeselerdi ve birbirlerinden üstünlüklerini göstermeselerdi, bu getirilmek getirilmekle alçaldığımı zannedecektim. Çünkü önceleri tevhidi vücudiden daha yüksek makam yok sanıyordum. Doğruyu açığa çıkaran Allahu Teala'dır, doğru yolu gösteren yalnız O'dur. Bu fakirin mektuplarında ve kitaplarında ve belki her salikin sözlerinde bulunan bilgilerin ve marifetlerin başka başka olması, kavuşulan makamların başka başka olmasındandır. Her makamın bilgileri, marifetleri başkadır. Her hali bildiren söz başka olur. Görülüyor ki bilgilerde başkalık, ayrılık yoktur. Ahkamı ı ilahiyyenin zamanla değiştirilmiş olmasın gibidir. Bu sözleri tasupla, inatla karşılamayınız. Mutlak ilim sahibi yalnız Allah'tır.